Mmm.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 Cennet şu kadar uzun bir mesafede bir yerde diyor. Mesela la teşbih ve la temsil Medine-i Münevvere'ye gideceğiz. Buradan bir defa Urfa sınır kapısına kadar gideceksin. Oradan Ürdün sınır kapısına gideceksin. Oradan Arar ar kapısından yola gideceksin. Oradan filan yollardan geçip Hayber'e geleceksin. Hayber'den Medine 800 kilometre gideceksin, Medine'de otele yerleşeceksin. Nasıl tarif ediyoruz? O da bize bir ilim vadisi aşmadan gidemezsin, boşuna vur. Cahillerin gideceği yer değil cennet demişti. Onu bize uzun bir vadi gibi tarif etmişti. Sonra şu şu şu işlerin bulunduğu bir vadi var. Günahlardan arınmadan nereye gidiyorsun ya? Tövbe vadisine girdin mi sen? Dedi. Allah tövbe vadisi diye bir vadiden bizi götürdü. Heh, buradan çıktık elhamdülillah. Şimdi burada pasaport kontrolü yapıldı çok güzel. Heh, şimdi belalar vadisine geldik dedi. Şeytan var, dünya var, nefis var, insan var. Onu da geçtik elhamdülillah yaklaştık. Yaklaştı. 700 metreydi. 300 metresini gittik. Ama hala mesafe var. Şimdi bir vadiye geldik. Burada pasaport kontrolü yapıyorlar bizde. Bu vadi bize tanıtacak. İnşallahü Teala. Bu vadide geçtik mi yolun yarıdan fazlası bitti demektir. Nere gidiyoruz? İla cenneti rabbil âlemin. Rabbul âlemin'in cennetine gidiyoruz. Minhacul âbidin ila cenneti rabbil âlemin. Minhac metot, yol, yordam. Âbid Allah'ın kulu demek. Cennete giden Allah'ın kullarının yolu yordamı, programı, planı. İnşallah dördüncü vadiye geldik. El-i'akabetu râbi'atü, dördüncü vadi. ve iakabetul avarid. Avarid, arızalar, sorunlar, afetler demek. Böyle bir vadideyiz. Bu vadiden itibaren hani kilometrelerce yol geldik ya şimdi kelime kelime kitabı tahlil. Artık kelime kelime tahlil etmeyeceğim kitabı. Artık cümle cümle tahlil edeceğiz, paragraf paragraf tahlil edeceğiz. Neden? Hem okuyacağız teberruken. Kitabı khatmimizde bir arıza olmasın diye. Kitabı okuyacağız ama böyle orijinal kelimeleri de bu dinleyenler sözlükten bakacaklar ya da notlarını genişletecekler inşallah. Suma alayke ya talib el ibadeti, veffakak Allahu Teala. بِكِفَايَةِ الْعَوَارِضِ الشَّاغِلَةِ عَنْ عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَسَدِّ سَب۪يلِهَا عَنْكَ لِأَلَّا تُشْكَلَ عَمْ مَقْصُودِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَا اَنَّهَا 4. Şimdi ey ibadet derdi olan insan, Allah sana yardım etsin. Bu önüne çıkacak arızaları da halletmeden bir yere gidemezsin. Temel sorunları hallettin ee, ama senin bir hedefin var. Nedir o hedef? Ta cennette soluklanmak istiyorsun o soluklanmada sana araba lazım dedim takva oydu yakıt lazım dedim filancaydı bir de ara sıra arabanda arızalar çıkabilir aslında yoktu böyle bir şey yolda başına gelebilir bunlara da hazır olacaksın bunlar dört şeydir dikkat et diyor yol arızası dediği şey dört şeydir Aşağıda rızık ve evet, mütalabe ettiğiniz bir şey değil. Çünkü Allah'ın verdiği rızık, Allah'ın verdiği rızık. Allah'ın verdiği rızık. Allah'ın verdiği rızık. birinci sorun rızık. sorunu. Tak şeytan karşına çıkaracak rızık. sorununu. Onu buldun Allah'ın verdiği rızık. Allah'ın rızık. sorununun tek çözüm çaresi var Allah'a güvenmek. Allah'a güvenmekten başka çaresi yok. Bunu ben ilave ederek belgeleyeyim. Asgari ücret ne demek? Bir insanın ölmeyecek kadar rızık elde etmesi demek. Sanayici ne demek? Çuvalla para toplayan adam demek. Şimdi uzaktan bir seyredin tanıdıklarınızı. Asgari ücretli biri mi rahat çalışıyor? Rahat gece uyuyor? 500-600 tane işçisi olan ve iş, ihracat yapan bir adam mı rahat uyuyor? Görürsünüz ki asgari ücretli 6'da eve gelir, çocuklarla oynar, parka gider. Bizimki hala 9'a kadar çalışıyordur fabrikatör, zengin, uyuyamıyor. Telefon, gece yarılarına kadar telefon ediyor. rızık olmayınca dert değil sadece, olunca daha büyük dert. Onu da, o asgari ücretli de, sanayisi, ihracatı olanı da Allah'a tevekkülden geliyor aslında. Evet bu Allah'a tevekkülü biz daha önce konuştuk yani oturup da yan gelip yatmak demek değil. Sen üstüne düşeni yaptıktan sonra işi Allah'a bırakmak demek. Tevekkül o. Yani bunu konuşmaya gerek yok. Müslüman tevekkül sömürgecisi değildir. Tevekkül sömürüsü yapmaz Müslüman. Suistimali yapmaz. Müslüman tevekkül Allah'a güveniyor. Beni Rabbim aç bırakmaz ben çalıştım çocuklarım için diyor mesela. Buna Müslüman tevekkülü diyoruz. Evet. Bu birinci sorunumuzdu, tevekkül sorunu. Ehadu ale tefarrağa li li te ibadeti ve temeşe lek min el hayr hakkuhu fe in men yekun mutevekkilan fe min ihtigali an ibadeti imma ve imma batinan. Vıma bir talep ve kâsbın bil bedeni kâgametil ragmen, vıma dikkat ve irâdete vesvese bil kalb bil müşteridin al muallikin kulubhüm fi dünyâ. Şimdi bu neden bir sorun? Niye karşımıza bir sorun olarak çıkıyor? Çünkü sen ibadet için kendini adamak istiyorsun, cennete gittecek, abit bir kul olmak istiyorsun. Ama her iyiliği de elde etmek istemen yeterli değil. Çünkü sen gerçek bir tevekkül sahibi değilsen, açık veya gizli şeytan seni bir yerden rızık endişesiyle uykusuz bırakacak. Gerçek tevekkülden başka çaren yok. Bazen çok önemli bir ayrıntı var burada. Bazen şeytan seni bile bile Allah'a isyan eder gibi aç kaldım, beni aç bıraktı Allah da diyecek gibi de sömürür. Bazen de güya masum gerekçelerle seni aldatır. Ama her halükarda rızık herkesin ayağının kayabileceği bir ağrızedir cennet yolunda. Ve ibadatu tahtaju ila faragil kalbi vel bedeni li İbadet ona ayrılmış bir yürek ister. Her dertle dolu yürek Allah'a ibadet yapamaz. Vel feragu la illa lil O yürekteki boşluk da ancak Allah'a tevekkül edenlere ait olabilir, ortaya çıkabilir. Ben ekulu kullu men ve kalbi kalb la yakadu yatmeyn kalbu illa bi şeyin ma'lumin fe la yakadu yetimmu لو أمر خطير من دنيا ve <وآخرتين> ahireti. Hatta kalbi tam Allah'a tevekkül etmeyen çok işlerle dolu bir insan için Dünya ve ahiret hiçbir işte tam bir sebat olmaz ki. Bunun en güzel örneğini biraz önce verdim. Hadi fakirin korkusu var aç kalacağım. Zengin niye korkuyor? Her işi şu anda bıraksa bir insan. Bakın tevekkülün çok önemli bir konusu. Şu anda bütün işlerden veda etsen. Sadece depolarına doldurduğun şeyleri satmaya başlasan 100 sene daha ömrün olsa tüketebilir misin? Tüketemezsin. Niye la sabaha kadar uyumuyorsun peki? Çünkü mesele az para olma, az rızık olma meselesi değil. Kalpte Allah'a tevekkül boşluğu bulunmasıdır. Allah'a tevekkülün Allah'ın büyüklüğüne, azametin doldurmadığı bir kalp sömürülür şeytan tarafından. Ve kesiran ma semi'tu min şeyh Ebi Muhammed'in rahimehullah teala yakulu inna'l umuru tecri tetemeşşa tecri فِي هَذَا الْعَالَمِ لِرَجُلَيْنِ مُتَوَكِّلٍ اَوْ مُتَوَهِّرٍ Bunun şeyhi Ebu Muhammed dermiş ki bu dünyada iki kişinin işi yürür. İki kişinin ya Allah'a tevekkül eden ya da umursamayan adam. Hiç umursadığı yok. Tevekkülden değil ama umursamıyor. Onun işi de yürür. Derdi yok adamın çünkü. Mütevekkilin de işi yürür. Sahibi Allah çünkü. Celle Celaluhu. Kultu vada kelâmun câmi'un fi ma'nâ. Bu çok güzel bir söz. Fe innel mutavahhira yeksudul ala alâ kuvveti ibadetin ve cur'eti kalbin. La yeltefitu ilâ sarifin yasrifu ev khâtırin yud'ifu fetecriylehul umûr. <gülüyor> Umursamayan adamın bir derdi yok ki. O oldu, bu oldu. Umursamıyor adam. Onun işleri yürür. Çok rahat yürüyorum de Ve mütevakkiyolu yaksıdul umur ala kuvvetin ve basiyratın. Mütevakkiyel adam ise, yani Allah'a tevekkül eden adam ise işi kuvvetli tutar. Allah'a tevekkül ve adam ise, işi kuvvetli tutar. Allah'a tevekkül eden adam ise, işi kuvvetli tutar. İyice biliyor ki Allah ona yardım edecek. Fe la yeltebi ila insanin yukhuffuhu au şeytanin yuwesvisuhu feyafuzu bi maqasidihi ve yesfaru bi mataalibi. Ne hadi lan diyen bir insandan korkar, ne şeytanın vesvesesinden korkar ve böylece hedefine ulaşır, aradığını bulur. Demek ki iki kişiden biri olmak lazım. Tevekkül açısından bakarsan mütevekkil olmak lazım. Böyle pipirik olmayan umursamaz adam olursan o orada da işin görür. Tabii buradaki umursamamazlık yani arabanın direksiyonunu kullanmadan yola devam etmek demek değil yani. Pipirik olma, vesveseli olma, çok abartma demek. Çünkü çok abartırsan, çok inceltirken kopartırsın. Fazla incelttin mi de kopar. Manasında bu ve evet, amm el muallik Buradaki dünyaya bağlanmakta yüreği boşlukta olan adam. Bu bunun durumu ne olacak? Onu inceleyelim şimdi. Zayıf adam. Zayıf derken bedeni zayıf değil. Yüreği zayıf. İtimat diye bir şey yok. Tebekkül diye bir şey yok. Umursamazlık diye bir şey yok. Umursuyor. Her şey kılı kırk yarmak diyorlar ya. Kılı kırk yarıyorum. فو أبدا بين توكل وتردد وفطور وتحير كالحمار في معلفه والدجاج في قفسه يرمك ما تعوّد من صاحبه لا يكاد ينفك من ذلك قد تقاعد نفس عن معالِ الأمور وانقطعت همته فلا يكاد يقصد أمرا شريفا وينقصده فلا يكاد به ولا يتم له ذلك ama tara achab alhmmenin abnai dünya, nam yanalı martbte كبيرة, vmanzle qutire, illa bin kutaq kulubim anem füsim vamalim O zayıf adama gelince, çok güzel örnekler var elimizde. O Allah'a tevekkül mü etsem, kendim mi çare mi bulsam? Yani gel gitler arasında Allah'a mı güveneyim, kendim mi tedbir alayım? Böyle bir başlık yok onun kalbinde aslında ama uygulama böyle. Bir Allah'a güveneyim diyor. Hop olmaz diyor. Sigorta yapmasan olmaz, su yapmasan olmaz. Tedbirini al, bir kenara bir para koy. Sonra tevekkül ederiz. Sıkıştı mı tevekkül ediyor, para buldu mu depo yapıyor bu sefer. Ha, bu adamın durumu orta yerde sağa sola dönüp duran eşeğe benzer diyor. Bir saman torbasından çekiyor, bir sağa sola bakıyor başka eşekler geliyor mu diye. Tavuğa benzer diyor. Kafeste yani tavuk kümesinde ona getirip sahibi bir daneler attığı zaman hop oraya koşuyor. Öbür tarafa attığı zaman oraya koşuyor. Tavuk gibi. Yem bekleyen tavuk gibidir. Kalbi boşlukta olan adam. Ağır bir benzetme yapıyor ama yerinde yapıyor. Böylece bu tip adamlar tavuk gibi yem yel, yem atılan tarafa doğru tık tık tık tık tavuklar koşuyor ya. Eşek saman torbasına doğru e, bağıra bağıra koşuyor ya. Bu tip adamlar Hiçbir zaman kaliteli, şerefli bir iş beceremezler. En şerefli işte Allah'ın cenneti için çalışmaktır. Bunu yapamazlar. Niye yapamazlar? Çünkü yem gelen bir yerden tıkı tıkı tavuk gibi oraya koşacak. Bir haber duyacak, o haberle ilgilenecek. Bunlar döküntü insanlardırlar diyor. <gülüyor> Sonra çok önemli bir nokta. اَمَا تَرَى أَصْحَابَ الْهِمَمِ مِنْ اَبْنَاءِ Bu ahiret konusunu bırakalım. Sadece şu dünya işlerine bir baksana diyor. <gülüyor> büyük olmuş, meşhur olmuş adamları bir incele. Onlar öyle yatarken mi elde ediyorlar o büyük adam? Mesela dünyalık işlerin sahipleri örnekler verecek vesaire. Bunlara dikkat et. Bunlar da uykusuz kalarak, kendilerini perişan ederek o noktalara geliyorlar. Dünyalık işte bile bir... Yorgunluk oluyor. Ahiret gibi bir şeyi kim tek başına kazanabilir? Mesela şimdi örnekler var. Vemmel mülük. Şu krallara bir baksana diyor dünya. Siyasetçilere yani. Fe yubâşirûne l ve yukâfihûne l-a'dâ. İmmâ ve immâ mülken. İmmâ hülken ve Hatta tahsul lehum mertebetül mülki ve akdül velayeti. Yani şu krallara bir baksana. Savaşlara giriyorlar. Düşmanlarıyla karşılaşıyorlar. Ya ölürüz. Ya kalırız diye savaşıyorlar. Böylece bir bir ülkenin yöneticisi oluyorlar. Vakıle inne muaviyete radıyallahu anhu lemma nazara ila al-askareyn yawm as-Saffin. Saffin. Kala: "Men khatiran Muaviye radıyallahu Siffin Savaşı gününde o tarafın ordusu bu tarafın ordusuna bakmış da demiş ki: Kim büyük şey istiyorsa büyüklüğün ağırlığına katlanacak. Yani bu sözün edebiliğini alıyor. Büyük isteyen büyük ağırlıklara girecek. Ve emmet tüccar. Tüccara bir bak. Tüccara bir bak. Ve yerkabûne'l mehalike barran ve bahran ve yetrahûne enfusahum ve fil makâti şarkan ve garban ve yuvattinûne enfusahum alâ ehadil emreyn immâ fevtil ervâh ve immâ husûlil erbâh. Hatta yahsule lehum bidâlike külle ribhin azîmin ve malin cesîmin ve ilkin nefisin. Bir de tüccara bak diyor. Denizde, karada, doğuda, batıda adamlar ölesiye ticaret yapıyorlar. Ya canımız ya paramız dedikleri için zengin oluyorlar diyor. Bu örnekler kral örneği, tüccar örneği. Yani bir de din açısından düşün bunu be kardeşim. Din öyle kolay olur. Bak adam zengin ama ölesiye ya canım gitsin ya param kalsın der gibi çalıştıkları için zengin oluyorlar. وَأَمَّا السُّوكِيُّ الَّذِي قَدْ دَعُفَ ve عزمه لا يكاد yakatı القلب عن an من min ومالي ve فهو من بيته إلى دكان طول عمره لا يصل إلى مرتبة ش شريفة كالملوك ولا إلى ربح عظيم ك التجار المخاطرين فإن لا في سوقي ربح درهم من على بضاعة فذلك لو كثير وذلك ذلك لتعلق قلبي بشيء معلوم فهذا في الدنيا وابنائها. Bir de mesela büyük tüccar değil de bir bakkalı düşün diyor. Evinden dükkana gidip geliyor, gidip geliyor. Bir kuruşluk bir şey satınca oh bugün kar ettik diyor. Oturuyor. Kafası o kadar çalıştığı için onu kar zannediyor. Ama hiçbir zaman o büyük tüccar gibi olamıyor o. Şu kadar sene önce de o dükkanda bir kuruş kazanıyordu. Bugün de gene bu kadar. Büyümüyor çünkü kafası küçük adamın. Dünyalık krallar, tüccar, bakkallar böyle ise eğer Ahireti bir düşünsene sen diyor. Şimdi ahiret örneğine geldik. Wa ma'abna'l ahireti. Ahiret derdi olanlara gelince farasumari'm hazil hasatu'l lati hiye't tawakkul wa kat'u'l kalbi 'anil alaike. Lamma ahkamuha wa a'tuha haqqaha tafarrağu li'ibadeti'llahi ta'ala fiyafi fiyafi aspırademek sözü kiblo maja bilirsin ve istiratın el gibali ve şigabi fısırı akviyâl übâdi ve rjâl el dini ve ahrar el nasi ve müluk el arzî bil hakiketi ve ve وعبادة ما يشاءون لا عائق لهم ولا حاجز لهم دونهم فكل الأماكن لهم واحدد وكل الأزم عندهمم واحد وإليه الإشارَة بكه صلَّ الله عليه وَوسلمم مَن ص أن ي يكونك الناسِ فَة على الله ومنن ص أن يكون كرا من الناس فَيتكله ومننصروا أن ي يكون عغن الناس ف بما في أيد بمااف يد الله أوسَكَ منِ بما في يدي فشم آخرلك adamlara bakalım, ahiretlik, dünyalık o krallar, tüccarlar, bakkal örneğini anladıysak, ahiretlik adamlar da böyle. Kim Allah'a tam sarıldı, tevekkül etti, kalbini Allah'a bağladıysa, Allah'tan başka bir derdim yok diyorsa, bunun için insanlardan vazgeçti, ülkesinden vazgeçti, sahralara düştü, dağlar, vadiler senin dedi. Dolayısıyla, Allah'a adanmışlığın bedelini ödediyse bakıyoruz ki onlar dinin en meşhur adamları oldular. Hürriyeti tam yaşadılar. Gerçek krallar onlar oldular bu dünyada. Gerçek krallar oldukları için de istediklerini yaptılar, istedikleri gibi konuştular. Dünya onları zincirleyemedi çünkü. Onlar için çöllerle şehirler aynı oldu. Gece ile gündüz aynı oldu. Yaz kış diye ayırmadılar. Niye? Allah'a saldılar kendilerini. Allah'ın mülkünde hür kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini unutma diyor. Kim insanların en güçlüsü olmak istiyorsa Allah'a tevekkül edecek. Kim insanların en cömerti olmak istiyorsa takva ehli olacak. Kim insanların en zengini olmak istiyorsa kendi elindekinde değil Allah'ın elindekine bakacak böylece zenginliğin de zirvesine çıkmış olacak. Ve Süleyman el-Havvas e, rahimehullah diyor ki: ala Allah subhanahu bi niyeti mendunev, Kim gerçekten Allah'a tevekkül etse dünyanın liderleri bile gelip ona yalvarırlar, ona muhtaç olurlar. Çünkü Allah'la beraber olan Allah'ın bütün zenginliklerinin sahibidir. Niye o basit insanlara muhtaç olsun ki? insanlar ona muhtaç olurlar. Tabii ki şunu unutmuyoruz. Bu bir kafa meselesi. Anlayış meselesi. Çocuk eğitilirken bu mantıkla eğitilmeli. Allah var yavrum bu kainatta diyerek yetiştirilmeli. Daha 5 yaşındayken çocuğun diploma derdi, sigorta yaptırılma derdi başlanırsa o çocuk nasıl Allah'a tevekkül edecek? Yaşlanınca insan çevresini bu tiplerden oluşturmalı. Arkadaş seçerken sadece memleketliği arkadaş olarak seçmemeli. Bu tip özellikleri olan insanlardan arkadaş seçilmeli. Van İbrahim el-Havvas rahimeullah, "Kale laqitu ulamen fit-teh, keanne" سبي كنت في بذتين قلت الى اين يا غلام قال الى مكه قلت بلا زاد ولا راحله فقال يا ضعيف اليقين الذي يكتر على حفظ السماوات ولا يكتر ان يوصلني الى مكه بلا زاد ولا راحله فلما دخلت مكه فيدا هو في الطواف يقول يا نفسي سيحي ابدا فلما راني قال يا شيخ انت بعد على ذلك الضعف bu İbrahim'il Havas diyor ki bir gün çöl yolunda bir genç gördüm. Genç gidiyor. Nereye gidiyorsun dedim diyor. Üstü başı böyle boş. Mekke'ye gidiyorum demiş. Mekke'ye gidiyorsun üstünde erzağın yok. Yani kıyafetin yediğin yok, çantan yok. Nereye gidiyorsun sen böyle demiş. Neyine güvendin gidiyorsun? Çölde çünkü birkaç günlük yiyeceğin olması lazım. O da demiş ki be adam demiş. Şu yukarıdaki gökleri öyle tutup aşağı düşürmeyen Allah beni Mekke'ye götüremez mi zannediyorsun demiş. E git işine demiş bırakmış onu. Sonra o da Mekke'ye gittiği için Mekke'de bir gün gittim diyor. Mekke'de baktım tavaf ederken o çocuk orada. Çocuk buna bakmış. İbrahim demiş sen hala o çürük yürekle mi dolaşıyorsun buralarda demiş. Yani çocuk azıksız gitmiş. Bunlar şüphesiz iman edenler için yani yoksa bir masal gibi bu. Nasıl gitti, işte su nereden buldu, Üşü, üşümedi mi gece, gündüz güneşte yanmadı mı? Çocuk gökleri tutan Allah beni de tutar götürür düşünmüş. Allah da onu mahcup etmemiş. Lakin kardeşler ben size bir nasihat edeyim. İnsan her şeyi yapabilir ama Allah'ı denemeyi yapmamalı. Bir deneyelim bakalım Allah beni de Böyle Mekke'ye götürecek mi dedin mi atar seni göklerden aşağıya. Bu Allah'ın gücünü deneyenlerin işi değil. O denemeleri filan aşmışların işi bunlar. Bunu bir kenara not ediniz. Başka türlü bu havas dediği zaten dediğini de anlayamazsınız zaten. Niye ben yapamıyorum der durursun. Bunlar Allah'ı denemek için yapmadılar bunu. İman ettikleri için güvendiler. O zat da Allah dostu İbrahim Havas, Allah dostu birisi olduğu halde o noktaya gelememiş demek ki. Onu zavallı bir çocuk zannetmiş. Bir de bakmış ki tavaf ediyor. Geldi hakikaten bu çocuk. Sen buraya nasıl geldin deme kalmadan o ona cevap vermiş. Sen hala o çürük yürekle mi dolaşıyorsun buralarda demiş. Dileriz Allah bize de böyle iman nasip etsin. وَقَالَ اَبُوا مُطِيْعِنْ لِحَاتِ مِنِ بلاغني انك تقطع المفاوذ بالتوكل من غير زاهد ولا راحل قال هاتم زادي اربعه اشياء قال وما هي قال ارى الدنيا والاخره مملوكه لله عز وجل وارى الخلق كلهم عبيد الله وعياله وارى الارزاق والاسباب كلها بيد الله وارى قضاء الله نافذه في جميع ارض الله متي <تصفيق> Ebu Muti'ye denen zat, Hatiminil Asam, daha önce adı geçtiydi bunun, ona demiş ki Hatime, yahu seni görüyorum sen erzaksız, yanında yedekler olmadan çöllerde dolaşıyormuşsun yahu, sen ne yapıyorsun, nasıl gidiyorsun? Demiş, o da ona diyor ki, ben dört şeye kilitledim kendimi. Yazıyoruz bunları şimdi. Dört şeye kilitledim kendimi. Birincisi, Dünyada, ahirette Allah'ın mülküdür. Buna inanıyorum. İkincisi, mahlukat, insan, hayvan ne varsa hepsi Allah'ındır diye inanıyorum. Üçüncüsü, rızıkta, rızkın sebepleri de hepsi Allah'ın elinde. Buna inanıyorum. Sonra dördüncü olarak da Allah bir şeyi diledi mi, o dilediğini yapar. Buna inanıyorum. Demek ki, sigortalamış kendisi. Büyük bir sigorta firması bulmuş. Bu dört şeyi de imzalamış, sigortalamış. Bize de ne diyor Gazali? Bu dört şeyi unutma. Mülk Allah'ın. Ne görüyorsan canlı cansız insan, onlar da Allah'ın kulları. Allah iplerinin saldığı zaman serbest kalıyorlar ve rızık dediğin şey, rızkın sebepleri de Allah'ın elinde. Ve Allah da dilediğini yapıyor. Selamun aleyküm. De git diyor. Ve amal-i saniyyi ellezî iqtada'u tevekküle alâ Allâhi subhânehu şe'n ilk baştâ ne demişti? E, iki önemli nokta var. Rızık konusunda, e, te tevekkül konusunda ve rızık böylece ortaya rızıktan ortaya çıkmıştı. Fehuva mâ fî terkî min el-hatar el-'azîm ve Yani bu Allâh Teâlâ'ya tevekkülün gerektirdiği şeyde Allâh'ın büyüklüğü azameti e, ve bu azametin karşısında tehlikeleri e, bırakma ve tehlikelerden kaçınma konusunda bir tavsiyesi var. Kultu Eleyse Allahu subhanahu kara'n erizka bil halki fekale halakakum tumba Rum suresinin 40. ayeti ve delalala anne rizka min Allah ila gairu kel bir tehlikeli sözler söyleyeceğiz. Yani tehlike burada büyük ağır manasında. Birincisi rızık da yaratmak gibi Allah'ın üstüne aldığı şey değil midir? Ayet ne diyor? Halakaküm sümme razakaküm. Sizi yarattı sonra rızıklandırdı. Yaratmayı Allah'a eden rızkı da Allah'a mal edecek demek ki. Bu, bunu gösteriyor. Sünme lem yettefi birdel hatta vaad ve Allah yarattı, rızık verdi diyoruz bir de ilave innallah'ı var razak Derya suresi 58 ayeti. Yani sözü de Allah veriyor, rızık ver innallah'ı var razak size rızık veren çok rızık veren Allahtır sümmelem yektefi bil vaadi hatta damin hatta söz veriyor değil garanti de ediyor Allah ümâ min dâbetin fil illa alâllâhi rizkâh rizk 6. ayeti hiçbir canlı yoktur ki rızkının kefili Allah olmasın sümmelem yektefi bil damâni hatta aksem üstüne bir de yemin ediyor Allah garanti ediyor ve yemin ediyor göklere ve yere Yerin Rabbine yemin olsun. İnnehu la hakkun misle ma entukum Nasıl ağzınızdan söz çıkıyor, konuşuyorsunuz, konuşma kabiliyetiniz var? Tıpkı onun gibi rızkınız da garantimedir diye yemin ediyor Allah. Summe lem yektefi bi kulli hatta amara bi't-tevekkuli ve bu garantileri de yetmedi Allah bir de tevekkül edin diye emretti o tevekkül edin ala suresinin 58. ayeti. hiç ölmeyen hayi olan Allah'a tevekkül et ve kâle Subhanahu ve taala Allah'e fettâ tevekkül mü mü mü Maide mü 23. ayeti. Mü'minseniz Allah'a tevekkül edin. Tehlikeli, ağır dediği neydi? mü yaratmak da... Rızık vermekte Allah'a ait dedik. İki, Allah'ın rızkı veren olduğuna işaretler var dedik. Üçüncüsü söz veriyor Allah dedik. Dördüncüsü garanti ediyor Allah dedik. Beşincisi garantinin üstüne bir de tevekkül edin bana diye emir veriyor Allah. Bu kadar şeyden sonra Müslümanın rızık derdi olmaz Femellem yate bir bir gavli, Valem yktefi bir vadi, Valem yatmayın, mani Valem yok neabi kasem iyi me mübel bir emri ve vadi ve Kim Allah'ın sözüne güvenmiyor. Allah'a itimat etmiyor, garantisine yemin ediyor Allah ve rabbisme ya. Göklerin rabbine yemin olsun, yerin rabbine yemin olsun diyor Allah, bu yeminine güvenmiyor da, aldıdırış etmiyor da kendi kendine rızık derdi diye bir derdi oluyorsa, bak onun sonu ne olacak şimdi. وَاَنْتَبِهِ اَيُّ مِحْنَةٍ Bu ne büyük bir bela yahu. Bu kadar beş noktadan Allah rızkı garanti ediyor ve buna güvenmemek ne kötü bir şey. وَهَذِي وَاللّٰهِ مُسِيبَةٌ شَلِيدَتٌ ve مِنْهَا fi غَفْلَةٍ عَظِيمَةٍ Yani bu çok büyük bir musibettir o zaman. Bu kadar sözünü Allah'ın güvenmemek biz çok büyük bir gafletteyiz demek ki. Velakat kale sadıkul emin sallallahu aleyhi ve sellem. E İbn Ömer İbn Ömer'e sallallahu aleyhi ve şu sözünü unutmamamız lazım. Keyfe ente ida bakita beyneke ve min yukhbiuna rizka senati imni zaf al yakin. E İbn e demiş ki İbn Humeyd'in eee Müsned'inde bu hadis şerif İbn Ömer demiş. İmanları zayıf olduğu için bir yıllık erzaklarını depolayan bir milletin içinde yaşamak ne kötü ya demiş. Bir yıllık rızıklarını. Ve Ânil Hasan kalem, Hasan kim mi kastediyorduk? Hasan el Basri, rahmetullahi aleyh. Lâ an Allâh wa qawâman aksma lâhum rabhum Allah bir şeye yemin ediyor da onu doğrulamıyorsa bir millet Allah onlara lanet eder. Allah'ın yemini doğrulanmaz mı hiç? Ve qalet el melaiketu Bu Zariyat suresinin 23. ayeti göklerin ve yerin Rabbin'e yemin olsun indiğinde melekler dedi ki helaket benu adam. Agdabe rrab hatta aqsama Adem'in çocukları helak oldu. Allah'ın rızık vereceğine inanmadıkları için yemin ettirdiler Allah'a. Demiş melekler. Ve an uveysinil karni bildiğimiz veysel karani kelimesi. Veysel karani yanlış telaffuz ediliyor. Uveys el karni asıl adı onun. Uveys el karni. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i annesinden dolayı göremeyen, Efendimiz'in zamanında yaşayan tabi'inin en büyüğü. Ashab-ı kiramın en büyüğü kim? Ebubekir Bekir radıyallahu anh. Tabi'inin en büyüğü kimdir? Uveys el karni kâle minke hatta ve kale, tekunu min ve Göklerde ve yerde yapılan bütün ibadetleri yapsan Allah'ı doğrulamıyorsan Allah o ibadetleri kabul etmez. Ya Hasan nasıl Allah'a doğrulamak olur? Allah'a doğrulamak şöyle olur. Allah'ın sana rızık vermeye söz verdiğine inanacaksın. ibadetten geri kalmayacaksın. Eğer rızıkta itimadın yoksa Allah'a gökler dolusu ibadet yapsan bir şey yaramıyor. Sen Allah'ı yalanlıyorsun. Peki Çıkıp birisi der mi Allah bana rızık vermeyecek ben güvenmiyorum haşa. Böyle hiç diye yok. Gavur bile bunu demez. Ama niye faiz alıyorsun dediğinde başka türlü olmuyor der. Helal yetmiyor demek istiyor. İşte helal yetmiyor dediği an veya dolaylı olarak dediği an Allah'a doğrulamıyorsun sendirmektir. Allah ne diyor halbuki? Helal yeter kulum benim helal ettiğim şeyler sana yeter diyor. O yetmiyor diyor. Faize bulaşıyor, rüşvete bulaşıyor, harama bulaşıyor. işte yalana tevekkül ediyor. Neyse artık bu onun helaki anlamına geliyor. Velakte qala Herim ibn Hayyan, "Ey ne takmuruni en uqima?" Fa uma bi yadihi ila Şam. Qale Her <gülüyor> qale Herim, "Keyfe el ma'işeti bi?" Qale, kulub." وَكَدْ خَالَتَهَا الشَّكُّ فَمَا تَنْفَعُهَا الْمَوْعِزَتُ Bu Herim İbni Hayyan e, diyor ki nereye, e, nerede yaşamamı uygun görürsün diye soru soruyor. Ona diyorlar ki e, Şam tarafı iyidir. O da diyor ki e, Şam'da maişet derdi nasıl? Maişet e, derdi nasıl? Yani hem iyi bir yer arıyor hem de iyi yer gösterilince orada işler nasıl, para nasıl kazanılıyor diyor. Nefret ya, yazık yahu diyor. Bu, bu kalpler Allah'tan ne kadar soğumuş böyle yahu. Ta Şam neresi, Medine neresi oradan oraya rızık savaşı yapıyor düşünüyor. Şimdi insanların çoluk çocuklarını bırakıp 5 kuruş fazla kazanacağım diye senelerce uzak kıtalarda, Afrika çöllerinde işçi olarak çalıştıklarını duysalar ne derlerdi acaba? Ne derlerdi? وَبَلَغَنَا اَنَّ ne baş Orada geçen kelime bir kenara not edin. Mezar hırsızı demek. Şimdi de var bu. Mezarlıklarda taşları çalıp satıyorlar. Zengin adamların soyuyorlar, mezarını çıkarıyorlar. Adamın mesela dişi altınsa onu söküp alıyor. Bazı aklı kıtlar mezara adamın hatıralık işte kadının bileziğini koyuyorlar. Adamın kolyesini koyuyorlar. Geliyorsun söküyor mezarı gece alıp gidiyor. Meslek. Buna Arapça nebbaş deniyor. Mezarör size. Ve belâğana en nebbâş tâbi ala yedi Ebü Yezid el-Bestami rahimehullah teala. Ebu Yezid el-Bestami diye bir zat var. Beyazıt Bestami diye de bizde bilinen bir isim var. Ee, o nasihat edip böyle ne denen adamın biri tövbe etmiş. Ona demiş ki bu Yezid. Fe'alehu bi'n hali feqala nebeštu an alfi qabrin falam ara wujuhum ila al-qiblati bu Yezid mesakin ulaike O Hırsız, mezar hırsızı demiş ki ben bine yakın mezardan hırsızlık yaptım. Sökmüş bine yakın mezarı. Hep gördüğüm ölülerin yüzü kıbleye ters duruyordu. İki kişinin sadece kıbleye doğru yattığını gördüm demiş. Bu ne demek? Müslüman mezarlığında ölünün yüzü kıbleye doğru döndürülür. Sağ omuzunun üstüne gibi yatırılır. E, yüzü kıbleye bakar. Bu mezarcı açmış mezarları da bakmış hep sol tarafa dönüyorlar iki kişi görmemiş e, Beyazdı beslami de bunu yorumlamış diyor ki e, bu diyor onların rızkın geldiği tarafa dünyada meylettikleri için yüzleri o tarafa kaymış mezarda bile mezarda bile iş arıyor adam sigorta arıyor demek yani Niye herkes yaşadığı gibi ölecek öldüğü gibi dirilecekti ondan Sigorta rızık. Sosyal hak, araba, yazdık, iyi bir evlilik, iyi bir düğün, force, devlet memurluğu diye yaşayanlar Ebu Bekir radıyallahu gibi ölemezler. Yaşadıkları gibi ölecekler tövbe etmezlerse. Öyle dirilecekler, iş dükkanlarına tarafı doğru yüzlerini çevirecek melekler onların mezarda diye anlamış. Ayet değil bu. Bu Beslami rahmetullahi aleyh'in tevili. وذكر لي بعض اصحابنا ان را رجل من اهل الصلاح فساله عن علمه فقال هل سلمت بايمانك فقال انما يسلم الايمان للمتوكلين نسال الله تعالى ان يصلحنا بفضله ولا ياخذنا بما نحن الراحمين فهذه هذه بعض دوستره ا demiş ki ee, biz bir takva azatla görüşmüştük ona demiş ki nasıl imanın garantide mi yani imanında bir sorun var mı orada ona dermiş ki tevekkülü olanın imanı garantide olur yani varsa tevekkülün imanı çünkü öbür türlü faiz gelirsin imanını çalar çünkü aç kalacağım diye korkun var. Hırsızlık rüşvet gelir senin imanını çalar. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Hırsız. Hırsızlık yaparken Müslüman olarak, mümin olarak yapmaz o hırsızlığı. O ara elil imanı. Çünkü Allah'tan korksan sen hırsızlık yapmazsın. Allah'tan korkmuyorsan nasıl hırsızlık yapıyorsun? Müslümanım, müminim diyorsun. Buradan neyi anlatmak istiyor? Bu basit bir mesele değil, tevekkül meselesi. Allah hepimizi lütfu keremiyle ıslah etsin diye dua ediyor. Hak ettiğimizle değil, rahmetiyle bizi muamele etsin diyor. Bu nasihatimi unutma diyerek burada duruyor. Biz de burada duralım İnşallah Buradan devam edeceğiz. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Hmm.